Oh yeah. checkaste Música Kainat Bugün 13 Ocak Çarşamba Yıl 2016 Ay 1 Gün 13 Kasım 67 1437 Hicri rebi Lahir 3 1431 Rumi Aralık 31 Büyük, Büyük Saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. Merkez Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Mazda Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda Taday Savay Taday Sava, Sava için şarkı diye bir parça dinledik. Senzoku Ga Gauken Kolej, Müzik Kolejinden Koto sanatçısı Ishigaki Kiyomi ve ekibinden dinliyorduk bu önemli parçayı. Neden çaldığımıza gelince şimdi onu da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dinleyelim.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 Hokusai Tüm Japon tarihinin en ünlü sanatçısı olan Hokusai, ülkesinin su üzerinde yüzen bir toprak olduğunu söylüyordu. Özlü bir zarafetle bunu görmesini ve insanlara göstermesini bildi. Kawamura Tokitaro olarak doğmuştu. Fujiwara Iitsu olarak da öldü. Yol boyunca sanatta ve yaşamda 30 kez yeniden doğuşu için 30 kez adını ve soyadını değiştirdi ve 93 kez ev taşıdı. Şafağın doğuşundan gece yarısına kadar çalışıp en az 30 bin resim ve baskı yaratmasına rağmen hiçbir zaman fakirlikten kurtulamadı. Kendi sanatı için şöyle dedi. 70 yaşından önce resmini yaptığım bütün o şeyler arasında sözünü etmeye değecek bir tek şey bile yok. 72 yaşında kuşların, hayvanların, böceklerin ve balıkların gerçek nitelikleri ve otlarla ağaçların canlı doğaları üzerine nihayet bir şeyler öğrendim. 100 yaşına gelince mükemmel olacağım. 90ları geçemedi. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayınca Evet, bu açılışta çaldığımız parça seçiminde bize yardımcı olan Can Bulgur'a da teşekkür ederek günün anmalarına geçelim. 532 yılında Bizans'ta Nika ayaklanması Konstantiniyede yani İstanbul şehrini günümüz İstanbul'unda şehrin gelmiş geçmiş en şiddetli ayaklanması Nika ayaklanmaları aslında ve futbol gibi stadyumlarda doğuyor, hipodromlardan doğan bir ayaklanma aslında. Şehrin yarısının yanıp yıkıldığı ve zarar gördüğü, on binlerce insanın da hayatını kaybettiği büyük bir ayaklanma. 13 Ocak 532 tarihinde kalabalık ve öfkeli grupların hipodrom meydanında, günümüzde Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi. Hipodrom da sarayın yanındaydı ve İmparator Justinianus kalabalığı güvenli bir biçimde izleyebiliyordu. Başlangıçtan itibaren kalabalık İmparatora Justinianus'a hakaretler etmeye başlıyor. Ve günün sonunda 22. yarışta kalabalık dini şarkılar söyleyerek saraya saldırmaya başlıyor. İşte Nika kelimesi de kazan, zafer, zafer kazanan sen ol anlamına gelmekteymiş ve daha sonraki beş gün boyunca sürüyor. Sarayda fiili bir kuşatma yaşanıyor. Kargaşadan dolayı çıkan yangınlarda kente büyük zarar veriyor. Özellikle de şehrin önde gelen kilisesi Ayasofya büyük zarar görüyor. Daha sonra Justinianus Ayasofya'yı yeniden inşa ettirecektir. Burada ilginç şeylerden birisi kargaşanın sonunda İmparator Birinci Justinianus ayaklanan 30 bin kişiyi hipodromda toplayıp da katlettirmiştir. Bu da büyük bir katliam. Evet dediğiniz gibi aynen çok özür dilerim. E, aynen futbol holiganlığına benziyor. Oradaki birbirleriyle savaşan... Mavilerle yeşiller. Maviler var, yeşiller var, e, beyazlar var, kırmızılar var. Justinianus da mavilerin e, destekçisiymiş. E, sonra bunlar birbirleriyle, e, politik partiler ve sokak çeteleriyle bir araya gelip daha büyük bir kargaşanın içerisine sokuyorlar şehri. Ee, ve ardından büyük bir isyan, yangınlar, e, zarar, mülke zararlar ve cinayetler işleniyor bu süre içerisinde. Çok ilginç. Ee, sözlerinin de büyük bir çoğunluğunu yerine getirmeyen Üstinianus'a çok öfkeli halk Verdikleri, verdiği vaatleri yapmamıştı. Hatırladığım kadarıyla bir zamanlar inceleme fırsatı bulmuştum bunu birazcık sonunda da kaçmaya karar büyük bir kararsızlık içinde iradesi zayıf fakat kuvvetli iradesi olan eşi Teodora onu ikna ediyor kalmaya ve isyanı bastırmaya sonradan da büyük bir kanla bastırıp meseleyi elde İmparator birazcık şeye borçlu yani. Bugün Sultanahmet'te düğünde olan Korkunç olaylarla ilgili de devam edeceğiz ama tarihin gün, günün tarihinde 1910'da bugün de ilk kamu radyo yayıncılığının gerçekleşmiş olduğunu söyleyelim. ve Metropolitan Opera House'da New York'ta, New York şehrinde Cavalleriya Rusticana'nın canlı bir performansı radyodan yayınlanmış canlı olarak. Bu da önemli bir bilgi. 1968'de bugün de Johnny Cash, Folsom State Prison'da, yani eyalet hapishanesinde mahkumlara ilk defa konser vermiş. Sonra bunu bir dizi olarak yapacaktır. Ve müthiş bir popülerite kazanacaktır şeyler arasında. Mahkumlar, Mahkumlar ve halk arasında evet. da genel olarak yani siyahlar giyen adam. Hello I'm Johnny Black diye başlayan sayısız konser var. Hepsi birbirinden başarılı geçiyor. Evet, günümüze gelelim şimdi büyük bir şey oldu. Patlama oldu ve Sultanahmet Meydanında bir bombacı turizmin kalbinde diyor. IŞİD 10 kişi öldürdü katliam. Onun, Suriye kendi bir canlı bombanın dün sabah İstanbul'un tarihi Sultanahmet meydanını kana buladığı tamamı turist olan 10 kişinin öldüğü saldırıda ikisi ağır 15 kişinin de yaralandığı haberi var. Bir anda ortalık cehenneme dönüyor. Biz yayından çıktıktan kısa bir süre sonra, bir saat 10'da çıktık, bir patlamanın sesinin üzerinde büyük bir e, haberler de geliyordu evet, zaten. Evet yani buradan da duyulmuş aslında Nurhan Keller dışarıdaydı, onunla, onu konuk olarak almıştık e, Açık Gazete'ye. O dışarıdayken biz iklim için programını yapıyorduk ve açık radyo stüdyolarının önünden, tophaneden sesler duyulmuş. Hatta rivayet o ki Üsküdar'dan bile duyulmuş bu patlamanın sesi. Evet. Bununla alakalı haber yok ama çeşitli internet sitelerinde bununla alakalı çeşitli bilgiler var. Büyük bir patlama olduğu söyleniyor. Evet. Saat 10.20 idi. Olay yerine ambulanslar, polis ve itfaiye araçları sevk edildi. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Tramvay seferleri durdu. Meydanın güvenlik koruduğunu alan polis hem olay yeri incelemesi hem de bomba araması yaptı. İstanbul Valiliği de... Patlamada 10 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ee, ve patlamanın olduğu bölgeye girişlere kapatıldı. Uzun sürede kapalı e, kaldı. Saldırı gerçekleştiren kişinin Suudi Arabistan doğumlu Suriye vatandaşı Nabil Fadli olduğu e, dün ortaya çıktı. Hayır. Bu saldırdan sonra. Evet. Rivayet muhtelif o konuda. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada Suriye Uyruklu bir vatandaş. Suudi Arabistan uyruklu değil. İkisi iki şey arasında farklar var. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu da bir Daş ya da Deş e, işi için kullandı. İslamcı devlet için, İslam devleti için kullanılan kısaltmada bir yabancı olduğunu Ahmet Davutoğlu söyledi. Ama katliam faali bulmakta hızlandılar. Devlet yetkilileri bunu da gözden kaçırmamak lazım. Daha önce e, günlerce beklemek zorunda kalıyordu insanlar. Başlarına gelen felaketin sorumlusunun kim olduğunu, bu ışığı yapanın kim olduğunu öğrenebilmek için. E, artık daha hızlı davranabiliyorlar. Ne yazık ki. Ee, bu tip olaylar yaşanıyor. Ama e, bir e, bir mekanizma da gelişmiş gibi duruyor artık galiba. Ne yazık ki. Evet. Yani e... Çok ta Uludare'den bu yana günümüze kadar gelene kadar 554 kişinin hayatını kaybettiği bir durumdan da bahsediyoruz. Bu patlamada da hayatını kaybedenlerin isimlerini anlamamız gerekiyor galiba. Hiç şüphesiz evet. Başlayayım ben. Gerhard Günther Höpner. Alman vatandaşı bu saydıklarımın birçoğu. Stefan Höpner. Rudolf Krolman. Hildruth Krolman. Karin Erika, Frankie Dütz, Rüdke Karl Faber, Marina Faber, Gernot Eyke Miltner, Adolf Jürgen Glorius ve Rutger Beker olarak verildi akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin isimleri. Evet Sultanahmet'te resmi rakamlara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği İntihar saldırısındaki canlı bomba 1988 doğumlu Suudi Arabistanlı Nebil Fazlı iki Fazlı. Olduğu iddiası da var ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamada Suriye kökenli canlı bomba eylemini şiddetle kınıyorum dedikten sonra yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da Suriye doğumlu bir canlı bombanın saldırıyı gerçekleştiğini açıkladı. Bir düzeltme yapayım ufak. Karin Erika ve Franki Dütz dedim bu tek bir kişi galiba virgülü atlamışım. Karin Erika Franki Dütz isimli adım. E Alman vatandaşının hayatını kaybetmiş bu saldırıda galiba. Evet bir takım. Elimizde aslında Guardian gazetesinin internet sitesinden küçük sesler var. Onlara da hemen bir kulak verelim şimdi. Yürü tamam bu kadar arkadaşlar tamam. Buradan ayrılma. Arkadaşlar uzaklaşın sizler. Mustafa abi canlı bomba. Mustafa abi canlı bomba canlı bomba ölüler var şu anda çok sayıda yaralı ve ölü var evet Tamam abi tamam bak uzaklaştım tamam hadi abicim, tamam, tamam abizim tamam Tamam. Canlı bomba evet gittim gördüm zaten yani parçalarını gördüm sonra otele geri geldim Anlatın o, o atmosferi bize anlatın orayı Kaos halindedir herkes koşturuyorduk polisler böyle öyle bir öyle tahmin edemiyorlardı herhalde. Hepsi üzgün ama e, meydana bir anda boşaltmak istiyorlar. Çünkü ikinci bir bombanın patlatma olasılığı vardı. 20 dakika içerisinde bir daha patlayabilir diye bir bilgi paylaşıldı oradaki polisler tarafından. Meydan komple boşaltıldı ve şu anda hala her taraf boşaltıldı. Ve polisler... Evet, Britanya'dan da Guardian gazetesinin olay yerinden yayınladığı küçük iki videoda eee görmek ve telaşı öğrenmek mümkündü. Almanya'dan da vatandaşlarına Türkiye seyahati uyarısı geldiğini belirtelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel Sultanahmet Meydanı'ndaki intihar saldırısı için terör çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi dedi. Bugün İstanbul vuruldu. Daha önce de Paris, Tunus ve Ankara vurulmuştu. Uluslararası terör insanlık dışı yüzünü bir kez daha gösteriyor demiş Davutoğlu ile de görüşerek saldırı hakkında bilgi almış. Sultanahmet'teki saldırıdan sonra Alman seyahat acenteleri da Türkiye'ye gelecek olan Alman turistlerin rezervasyonlarını ücretsiz olarak iptal etmeye başlamış. Doğun haber ajansına düşen bilgi bu şekilde. Evet zaten e, gerek Guardian'da gerekse BBC'de gördüğümüz haberlere göre de Burada bu turizmin canlı merkezinden çok vahim kayıplar olacağını söylüyor. Oradaki esnaf burası bitmiştir. 2016 bu konuda diyorlar. Merçe'de önce insanların hayatını kaybetmesine uzaklanmamız lazım galiba. Şüphesiz, evet... Avrupa Birliği'nden Sultan Ahmet açıklaması var. Terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanındayız diyor. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin aşırı uçların şiddetine karşı çabalarını artırması gerektiğini de vurguladığı belirtiliyor. Ee, şeyde e, Doçevel'in yayınında ise İstanbul'un bu tarihi Sultan Ahmet Meydanı'nda düzenlenen hemen dikili taşın orada düzenlenen terör saldırısının zaten ağırlıklı yorum konusunu oluşturduğunu belirtiyor Deutsche de Alman gazetelerinin. Frankfurt'e Allgemeine Zeitung'un konuya ilişkin yorumunda da ilginç bir bağlantı dikkat çekmiş. Bağlantıya dikkat çekilmiş. İstanbul'un Sultanahmet'teki saldırının iki hedefi vardı. Türkiye ve Almanya. Alman tornado keşif uçaklarının görevine başlamasından 4 gün sonra İstanbul'da bir grup Alman turistinin öldürülmesi bir tesadüf olamaz diyorlar. Hı hı. Saldırının bir diğer hedefi de Türkiye. Çünkü tornado uçakları incirlik hava üstünden kalkıyor. Bununla birlikte Türkiye bir süredir kendini İslam devleti olarak adlandıran örgütün Suriye sınırından geçişlerine izin verilmeyeceği açıklamasını ciddiye alıyor. Türkiye'nin büyük kentlerinde terör, güneydoğusunda savaş, ülkedeki şiddet girdabı, Son 6 aydır derinleşiyor demiş Frankfurter Algemanet Zeitung, Almanya'nın en saygın gazetelerinden biri. Sultanahmet'teki patlamaya ilişkin hemen canlı e, yayın yasağı getirildi. Fakat bunun ne internette ne de gazetelerde herhangi bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Yani konuyla alakalı zaten açıklama yapan isimlere baktığınız zaman da bunun ne kadar doğru olmayacağını görüyorsunuz. Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi isimler bu konuda konuştu. İçişleri Bakanı da... Evet. Sağlık Bakanlığı da. Evet. Galiba artık olay yeri olarak görüyorlar medya ortamını. Yani her nasıl olay yeri inceleme için etrafını kapatıyorlar ve kimsenin girmesine izin vermiyorlarsa medyayı da iletişim halinde bir olay yeri olarak görüyor şu andaki mevcut sistem ve oradan kendilerinin bilgisi dışında kimse, bir şeyin giriş çıkışın engel olmaya çalışıyorlar. Kontrolsüz giriş çıkışlar engel olmaya çalışıyorlar. Ama ne kadar farazi bir olay olduğunda bu yapılan açıklamalardan ötürü görüyorsunuz. Anadolu Ajansı veriyor mesela. Anadolu Ajansı vermeyecek mi? Ya da e, Sabah, Yeni Şafak gibi gazetelerde internet sitelerinde de görüyorsunuz bu konuyla alakalı haberleri. Yayın yasağı ne manaya geliyor o zaman? Hiçbir manası yok. Yani... Ama mesela Sultanahmet'le ilgili tweet atmanın da yasaklandığı soruşturmaya gizli kararı geldiği haberleri de vardı. Yanetten de bunu okumak mümkün. Yani bütün internet sitelerinde bu yayın yasakları ile ilgili haberleri de görmek, duymak, işitmek mümkündü. Fakat e, yani uygulanması imkansız bir şey çünkü anında e, flash haber olarak zaten e, bütün Alman haber ajanslarının Deutsche Presse Agentur'un birinci haberi, BBC'nin birinci haberi, evet. New York Times'da ve bütün dünya gazetelerinde birinci haber olan televizyonlarda. Yani Associated Press'te de Rus, Sputnik'te de şüphesiz ki böyle olacak. Buna rağmen de bir yayın yasağı getirilmesi absürditenin doruk noktalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada tabi bir sürü belirsizlik var. Sultanahmet saldırganının Enf mi olduğu, NF mi olduğu Suudi Arabistan doğumlu yoksa 1988 doğumlu Suriye doğumlu biri mi olduğu? Cumhurbaşkanı Erdoğan da çünkü öyle söylemişti, Suriyeli olduğunu söylüyor, relacalı yaptığı bir açıklamada, diplomatlarla konuşmasında. Oysa Numan kurtulmuş da, Suriyeli olduğunu söylüyor. Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanının açıklamaları da çarpıcı doğrusu, Sağlık Bakanı özellikle. Ağır bir terör olayı son derece profesyonelce hazırlanmış planlanmış bir terör olayı diyor Müezzinoğlu, Mehmet Müezzinoğlu. Neticede insanlık 10 insanı kaybetti insanlık dışı bir terör eylemiyle diye bir tekerleme gibi. tekerleme gibi olmuş. Bu dünyanın hangi noktasında nerede ne zaman olacağı kime karşı olacağı belli olmayan bir terörizm hadisesi. Gelişmiş ve medeni ülkeler terörizme karşı dik duruşlarını hep birlikte duyarlı gösterirlerse inanıyorum ki insanlık bu hadiselerden en kısa zamanda kurtulacaktır demiş. Hı, ben ben Şifa insanlık bu hadiselerden en kısa zamanda kurtulacaktır. Dik durduğunuz zaman. Evet. Hala konu dik durmam. Ben Şifa diliyorum. Ölenlere de taziye dileklerimi iletiyorum demiş. Eee şeyin yani bu saldırılardan kim eğildi? Kim tamam dedi, siz haklısınız dedi de dik duruşunu bozdu da saldırılar devam etmedi peki? Charlie Hebdo saldırısından sonra Fransa dik duruşunu bozmuş muydu? Ne? Ardından Paris saldırısı meydana geldi. Neticede insanlık 10 insanı kaybetti. İnsanlık dışı bir terör eylemiyle diye hakikaten çok... Ya da Suruç'ta dik duruş bozulmuş muydu? Ardından Ankara'daki saldırı meydana geldi. Duruştan daha öte bir şey gerekiyor. Suruç, evet. Ankara... Ve şimdi İstanbul Sultanahmet. Yani belli başlı çok büyük. 554 kişi öyle. Geçtiğimiz e Haziran'dan hemen önceydi. Diyarbakır'daki son mitingi HDP'nin. Yani Mayıs ayının sonundan itibaren yani bir sene olmamış da şu anda karşılaştığımız katliamlar. Diyarbakır, Suruç, Ankara ve İstanbul. Evet. Doğudan sınırdan önce orta ve Anadolu'ya geliyor sonradan da Batı'ya evet Efkan Ala'nın da açıklaması ilginç e, üçünün de yani, üç turisti tedavi gördükleri genel cerrahi, genel cerrahi bölümünde ziyaret etmiş Başkan, e, bakan Ala çıkışta da bir açıklama yapmış burada üç yaralı var üçünün de durumu gayet iyi bir günlük müşahede altında olacaklar. Yarın da biz onları alacağız. Alman uyruklu üçü de. Kendi istekleri doğrultusunda yerlerine ulaşmalarını sağlayacağız. Gayet durumları iyi. Herhangi bir sorun yok. Büyük geçmiş olsun memleketimize demiş. Yani. Ardından da IŞİ'de yönelik operasyonlar yapılmış. Ankara, Kilis, Şanlıurfa, Mersin ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda diye yazıyor. El Cezir'in internet sitesinde. 59 zanlı gözaltına alınmış. Bu yılın 11 e, bu yılın 11 gününde ilk 11 günde çeşitli illerde işitti evri operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alınmış. Adliyeye sevk edilen 44 zanlıdan sadece 4'ü tutuklanmış. Evet, e, 73 önce, gözaltı 41 zanlı 4'lü tutuklu. Daha önce konuştuğumuz üzerinde bölüm fırsatı bulamadığımız bir makalede etraflı olarak Guardian'da çıkan bir makalede e, Türkiye'nin e, uzun süre IŞİD'in e, geçişlerini e, çok büyük geçiş kolaylığı sağladığına dair belgelerin bulunduğu haberi vardı gardiyan'da. Belki onunla birlikte de okumakta yarar var. Şimdi sıkılaştıracak mı diye. Gardiyanın dünkü haberinde Gayet Abul Ahad'ın ve Kerim Şahin ve haberle, haber ajanslarından ortaklaşa derlenen bir haberde şey deniyor. Bu bir dizi Türkiye'yi son aylarda e, sarsan bir dizi bombalama olayından sonuncusuydu diyor. Yani komşu e, Suriye'deki iç savaşın yankılanmalarını durdurmak için yani on, oradan gelen e, olayları sınırlandırmak için yetkililer uğraşırken bir yandan da e, Kürt PKK gerillalarının da yükselen e, mücadele yükselen şeyiyle gerilla faaliyetleriyle mücadele ederken bir dizi bombalama diyor. Geçen yaz e, işte e, Suruç'ta Kürt aktivistlerin bir 33 kişinin katledilmesi, gençlik e, hareketlerinin şeyleri, temsilcilerinin olduğu bir yerde Sonra Ekim'de Başkent Ankara'da garda Türk topraklarındaki en kanlı saldırı oldu. 102 kişi öldü. Bir barış gösterisinde intihar bombacısı tarafından ve işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyini de açıklamasında söylüyor Suriye kökenli olduğunu belirtiyor. Bir Norveçli ile konuşmuşlar. Yostein Nielsen, Yostein Nielsen'le 59 yaşında Norveç'in televizyonuna hastane yatağından söylemişler ki bomba bitti. şey olduğu sırada e, orada geziyorduk meydan demiş ve bir patlamayı duydum. Neyi, e, onda, önce onun sonra şey bombanın füyesinin patlatıldığı olduğunu anladım. Hemen arkasından da büyük gerçek patlama geldi ve. Dizin, dizinden yaralanmış e, ve her tarafta insan parçaları vardı diyor. Ondan sonra da çok sayıda insanlarla konuşmuşlar. İlginç bir haber derlemesi yapılmış. E, yani orada çalışan esnaf Ramazan'la bu çok kötü. Zaten durum kötüydü ama işler daha da turizm için çok kötü olacak. Hiçbir arkadaşımı kaybetmedim demiş. Ramazan bir cevheratçı kuyumcu işleten birisiyle konuşmuşlar. Fakat İstanbul'daki bütün insanlar, arkadaşlarımız zaten ve çok hüzün verici bunu seyretmek demiş. Yani ekonomik meseleyi boş verdim demiş. Hı hı. Çok, yani insani bir şey söylemiş. İnsani bir şey söylemiş? Ramazan hı bir şeyde güvenlik analisti olduğu belirtilen Metin Gürcan da yani yerin seçimi hedef alınan milliyetler açısından bakıldığı zaman ve hemen hükümetin de şey alması enformasyonun dağılmasını engelleme çabası, yasaklama çabaları işidin birinci suçlu olduğunu gösteriyor demiş. Ve yani PKK ya konsantre olmuş olan hükümetin aslında ışitle mücadele etmesinin önemli olduğunu ortaya çıkaran meselelerden biri olarak karşısına çıkacak demiş. Fuat Keyman'ın tam olarak bunu yazmış zaten. Niye son dönemde sıklıkla yapılan IŞİD terör saldırılarıyla karşı karşıyaiz diye sormuş. Programcımız ve destekçilerimizden Fuat Keyman ve şu şekilde devam et şey hep yazdım ve söyledim. 1. Terör, muğlaklığın, belirsizliğin, endişenin, kutuplaşmanın olduğu ortamda kendine daha geniş bir hareket alanı buluyor. 7 Haziran'dan 1 Kasım seçimleri arasında hem yönetim boşluğu sorunu hem de bu sorunla eş zamanlı gelişen şiddet ve çatışma ortamı ortaya çıkmıştı. 1 Kasım'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim galibiyeti ve tek başına çoğunluk hükümeti kurması belki yönetim boşluğu sorununu bitirdi ama PKK ile yaşanan çatışma giderek artan ve yaygınlaşan bir şekilde devam etti. Bu ortam işi de terör saldırıları için uygun ortamı yarattı. İlginç olarak hem Türkiye Türkiye hem Türkiye hem PKK işi de karşı savaşta savaşan taraflara yer alıyorlar. Fakat birbirleriyle de çatışma halindeler. Türkiye PKK arasındaki çatışma işi de yarıyor diyorlar. Konuşmuş, yazmış daha doğrusu Radikal internet sitesinde. Evet, Metin Gürcan'ın da Guardian'da tamamen aşağı yukarı yüzde yüze yakın örtüşen şeyler söylüyor. Diyor ki yani istihbarat şeyleri IŞİD'in ağlarını çözmekte yetersiz kaldı. Ona eleştiriyor bugüne kadar. Çünkü hem Suruç'ta hem de geçen sene Ankara Garı'ndaki büyük facialarda e, yeterli bir çalışma göstermedi Türkiye istihbaratı diyor. Halbuki onların varlıklarını biliyorlardı. Nitekim bu Sultanahmet'ten önce birkaç gün önce de e, şeyler IŞİD'liler e, IŞİD'li olduğu şüphesiyle birçok insanla ilgili açıklamalar geliyor. Evet yani diye. dediğim gibi 59 zanlı gözaltına alınmış e, evet. 11 günde 73 şüpheli gözaltına alınmış pardon 59 zanlının yanında 41 zanlıdan 4'ü tutuklanmış Adliye'ye sevk edilen 40 Prizan'dan işte tutuklanmış. İşte tam da 4 tutuklu. tutuklu. Tam da buna da değiniyor işte bitirmek için e, o, haberi. Metin Gürcan onu da diyor ki e, Selefi e, yani böyle e, Sünni e, Selefi örgütlerle e, ve Selefilerden kaynaklanan şiddetle daha ciddi şekilde ele aldığını göstermesi lazım. Bütün dünyaya Türkiye'nin diyor ve IŞİ'nin IŞİ'nin IŞİ'de IŞİD bağlı teşkilatların da çok daha terörist örgüt olarak hukuki terimlerle belirlenmesi lazım diyor. Orada bir muğlaklık olduğunu söylüyor. Çok net bir şey olması, tanım olması gerekir demiş. Güvenlik güçleri de çok daha ciddi bu hücrelere karşı ciddi operasyonlar yapabilmeli ve uy uykudaki şeyler hücreler deniyor ya. Evet. Onların izlenip yakalanması konusundaki çalışmalar dramatik olarak çok daha iyileştirilmesi gerekiyor diyor. Böyle bir ilginç haber var. Bu sefer olmaz değil mi? Hı? Yani yakınlarda bir milli maç yok ama bu sefer de aynı şekilde gerçekleşmez. Ankara saldırısından, Suruç'tan sonra yapılan... Suruç'tan sonra yapılmadı ama saygı duruşu. Ankara saldırısından sonra yapılan saygı duruşu ve bunun ıslıklanması... Allah-u Ekber göklere yükselmesi bu sefer olmaz değil mi? Olur mu? Bilmem. Şehitler ölmez, zaten bölünme sloganlarıyla bu sefer de Almanları uğurlar mız? bilmiyorum. Yalnız şey, Türkiye'de şiddet ger geride bu derinleşiyor diyen Deutsche Welle'den aldığımız Frankfurt'a haberlerine de yorumlarına da dikkat şey yapmalıyız. Yani şu var hükümetten Sultanahmet açıklamaları var herhangi bir zafiyet söz konusu değil demişti kültür bakanı da korkmadan güvenlik içinde İstanbul'a gelebilirsiniz terör bugün Paris'i Londra'ya insanlığı özgürlüğü üzerinde yükseldiğimiz değerleri bir kez daha vurmuştur diyor. Abdullah Gül de hükümete destek verilmesi lazım demiş. Bunu yani, söyleyenler işte korumasız bir şekilde sokakta yürüyebildikleri zaman belki o zaman inanabileceğiz. Evet, kendi yoksa son derece inandırıcı değil. Yani Merkel'de, etrafınızda böyle koruma ordusuyla beraber Türkiye gayet güvenli gelin demek bence oturduğunuz koltuktan gayet rahat rahat konuşmak manasına geliyor. Merkel de zaten böyle bir yoruma açık bir şey de söylemiş. Ben yapıyorum bu yorumu. Sekiz vatandaşımız İstanbul gezilerinden geri gelemeyecekler demiş ilk yaptığı açıklamada. O da bunu e, kastediyor olmalı. Durum bu. Ondan sonra da şimdi bu akademisyenler meselesine geçeceğiz e, birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın önde gelen akademisyenlerin de arada, aralarında bulunduğu, profesörlerinde bulunduğu bin yüz kişinin onların entelektüel aydınlar aslında karanlık kişiler olduğunu belirten bir açıklama yapmış ee, yani şöyle özetleyebilirim ondan sonra da araya geçelim 1128 akademisyen sokağa çıkma yasakları ki devam ediyor ona karşı bir araya gelmiş bu suça ortak olmayacağız demişlerdi Yeni Şafak Gazetesi Suça Ortak Olmayacağız bildirisini imzalayan 1128 akademisyeni terör yanlışı ilan etmişti. Erdoğan da dün e, suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlere sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız dedi. YÖK de Yükseköğretim Kurumu da teröre destek veren bu bildiri akademik özgürlükle bağdaştırılamaz. Gereği yapılacak dedi. Ve Türkiye için akademisyenler adı altında bir araya gelen birkaç kişi de biz devletin ve şeyin yanındayız dedi. Hükümetin ve terör karşı operasyonların, mücadele, yanındayız, operasyonların yani. yanındayız dedi. Silahlı mücadelenin yanındayız olduğunu söyledi. Akademisyenler var ve bir rektörlükten de Abdullah Gül Üniversitesi rektörlüğünden de Barış bu bildiriye imza atan profesörün istifası, azli söz konusu olmuş. Böyle bir durum var bu ve Erdoğan'ın şeye terör meselesine Birkaç saniye ayırıp dakikalarca bu aydınlar ihaneti üzerinde konuştuğu da konuşuluyor. Bunlar üzerinde biraz duracağız birazdan. Açık kaste. Dollar Days, Dolar Günleri adını taşıyan son albümünden, Black Star albümünden çaldığımız bir parçaydı. David Bowie'nin iki gün önce hayata veda eden pop dünyasının en büyük yenilikçi sanatçılarından biri. Aynı zamanda oyuncu, müzisyenliğinin yanı sıra çok yaratıcı. Bir kimliğiyle karşımızdaydı. Açık radyoda da pek çok programda. Dünya Düşen Adam adıyla da Donat Bayer'in 6 ay boyunca program yaptı. Şimdi de konuşuyoruz üzerinde. Önemli bir müzisyenliğine kaybettiğimiz. Şimdi dönelim haberlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir eğili konuşmasını daha gerçekleştirmiş. Ey evet. akademisyenler galiba hedef tahtasında. Ey aydın müsüvettileri diyerek evet. onlara seslenmiş. Evet, yani Kürt illerindeki yasak ve şiddete son vermeyle müzakereleri başlatma çağrısının yer aldığı bu suça ortak olmayacağız başlıklı metne imza atan akademisyenlerle ilgili konuşmuş Büyükelçiler Yemeği'nde ve 89 üniversiteden 1128 öğretim üyesi elemanı ile alanlarında dünyada tanınan çok önemli isimlere 355 de uluslararası ismin imzasını taşıyan çok bu suç ortak olmayacak. bir metne evet bu suç metne. metne. siz sözde aydınlarsınız demiş. Yani aralarında uluslararası isim olarak da önemli isimlerin bulunduğu Chomsky çağırmış. Evet. Chomsky'ye de Amerika Büyükelçiliği çağırsın, davet etsin, misafir edelim. Bölgeyi bu akademisyen sıfatlı beşinci kol elemanlarıyla değil, kendi gözleriyle görsün demiş. Amerika Chomsky. Birleşik Devletleri Büyükelçiliği niye çağırıyor ki? Yani Chomsky'yi Türkiye'nin Türkiye hükümeti çağıramıyor mu? Bir davetle. Chomsky. böyle bir şey mümkün değil mi? O nesele yani ki yani herhangi bir kuruluş da davet edebilir ve gelir e, Chomsky şeyde yılda yaklaşık 100 konferans veriyor Amerika'da ve Avrupa'da ve Avustralya'da ve Japonya'da ve de bütün dünyanın bütün kıtalarında her konuda ...görüşlerini belirten ve hiç resmi bir davete ihtiyaç duymayan birisi. Evet. Gözümün önüne geliyor ama şu anda. Erdoğan'la beraber yan yana oturuyorlar böyle konuşma gerçekleştiriyorlar. Chomsky konuşurken ikinci bir one minute patlıyor. One minute Mr. Chomsky diye. Ardından şey çıkarılıyor, kulaklık çıkarılıyor ve başlanıyor. Ama bu sefer daha etkili olmaz galiba. Çünkü sonuçta Gazze'nin ardından İsrail'le beraber arayı sıcak tutma politikalarının neler olduğu daha geçtiğimiz ay içerisinde konuşuluyordu. Bunun da takibini yapmadık ama e, ne olduğu da ortaya çıktı işte e, durulan, İsrail İsrail ile beraber duran ilişkilerin ...ne olduğu da yakın zamanda ortaya çıktı. Ama bakalım ne olacak? Chomsky davet bu davete... ...icap eder mi? Ki kendisinde davet edildi. Amerika, bir, davet Amerika Birleşik diyor. Devletleri... ...büyükelçiliğinden... ...şimdiye kadar aldığı herhangi bir davete... ...icabet etti. Davet aldığından da... ...emin diyeyim Chomsky'nin. Amerika'da... ...resmi kanallar tarafından... ...çok sevilen bir insan değil... Biraz e, Cumhurbaşkanı karıştırmış gibi olabilir meseleleri. Neyse önemli dil Aralarında Judith Butler, Etienne Balibar, David Harvey gibi e, ve işte şey İmmanuel Wallerstein gibi dünya çapındaki sosyologlar, siyaset bilimcileri, felsefelece, filozofların bulunduğu insanlara. Ya da Erdoğan'ın demiyle kendilerine güya akademisyen diyen bir gruba. Evet. Çok acayip yani hakikaten e, Profesör Doktor Ahmet İnsel, Profesör Doktor Ali Akay, Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu, Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu gibi akademisyenler de var. Çok kapsamlı bir şey bu. Demiş ki Erdoğan, kendilerine güya akademisyen diyen bir güruh çıkıyor. Terör örgütünün eylemlerine karşı topraklarını savunan devletine dil uzatıyor. Hak ve özgürlükler ihlal ediliyormuş. Evet, terör örgütünün eylemleri yüzünden bölgede yaşayan milyonlarca vatandaşımız hak ve özgürlükleri ihlal ediliyor. Vatandaşımızın özür dilerim. Bu ihlali yapan terör örgütünün ta kendisidir. Sokakları kazıp hendekle kapatan terör örgütüdür. Bombalar döşeyerek insan, insanın seyahat özgürlüğünü engelleyen terör örgütüdür. Camileri, evleri, iş yerlerini yakarak ambulansları kurşunlayan vatandaşımıza hayatını zehir eden terör örgütüdür demiş. Evet, öyle demiş. Akademisyen diyen bir güruh, ee, ey e, aydın diyen mandacı, sözde aydınların ihaneti, ey aydın müsveddeleri siz karanlıksınız. Karanlık, sizler ne güneydoğuyu ne doğuyu buraların adresini bilemeyecek kadar karanlıksınız. Bizler oraları e, kendi evimizin yolu gibi biliriz demiş neredeydiniz sözde aydınlar hiçbirisi Yasim bölüğü konuşmuyor üçüncü kattan aşağı atmak suretiyle onu maalesef şehit ettiler arabayla üstünden geçmek suretiyle yabancı akademisyenler ya devletin yanında olursunuz ya da teröristin diye bu şunda bir zamanlar söylediği gibi ya bizden yanasınız ya da teröristen demiş filan böyle demiş ee, arkasından da Güney e, bu bir de döküm yapılmış çok e, bu akademisyenlerden 10 dakika patlamadan 44 saniye bahsetti diye de bir döküm çıkarılmış yaklaşık 38 dakikalık bir konuşmasında Gülencematine 5 dakika o da 19 saniye Türkiye'nin uluslararası yardımlarına 5 dakika 4 14 saniye ayırmış İran adası şey yapmış eleştirilerini yönetmiş. Böyle isimler ön plana çıkarıyor ama şu anda mesela Mısır'da İhvan lideri Muhammed El Biltacı'nın 17 yaşında öldürülen Tahrir Meydanı'nda öldürülen Mısır'da öldürülen daha doğrusu kızı Esma hakkında da kimse bir şey söylemiyor. İki sene önce bu konularla, bu isimlerle herkes yatıp kalkıyordu. Ellerine dört parmak işaretini, bu Ağızları isimleri anarak, anıyor. Rabia işaretini bu isimleri anarak kaldırıyorlardı havaya. Ama şimdi kimsenin bahsetmiyor. Yasin Börü meselesinde de aynısı olacak diye korkuyorum ben açıkçası. Bu arada işte Barış Çin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından yayınlanan bildirdiği imzası bulunan Profesör Doktor Bülent Tanju'nun istifası istenmiş ve YÖK tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda haklını işlem yapacaktır denmiş. YÖK harekete geçmiş zaten. Yeni Şafak'tan sonra YÖK de harekete geçmiş. Şimdi bir de Türkiye için akademisyenlerden Aa, evet. operasyonlara tam destek. Operasyonlara tam destek ve çalışma arkadaşlarını da yani meslektaşlarını da e, suçlayan... Daha doğrusu suçlamak da suçlayan bir metne de imza atmışlar. Evet. Kim onlar biliyor musun? Ya vardı internet sitesinde yazıyordu isimleri fakat internet sitesi yoğun siber saldırıya maruz kalmış, gerekli tedbir alınıp siteye hazır hale getirmek için sadece manifestoyu koydukları bir textley metni koymuşlar. Sadece metin görünüyor. Ama araştırmacı gazeteciler. Yaptınız mı? Acar Muhammed. Yaptınız. Tabii, Tabii ki. Teşekkürler. Ben bunu yapmamıştım. Hür Haber'den çıkarttım. Kimler var? Tam Dökümünü yaptım. 19 kişi bunlar. 19 kişi mi? Evet. 350'ye varıyordu rakam mı? 19 kişi. Liste benim ya, elimde. Burada. Sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden gelenler zaten 19 kişiden fazla. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 6 kişi geliyor. Allah Allah. Bunlardan 18'i erkek. Altısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden geliyor, üçte biri, üçte biri de Cumhuriyet Üniversi, şey üçü de Cumhuriyet Üniversitesi'nden geliyor, altıda biri. Bir kişi prof var aralarında, ee, söyleyeyim. Üçü doçent, üçü doktor unvanını taşıyor. İsmi yazıyor mu? Yazıyor. Şevket Topal. Şevket Topal. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden. İlayat Fakültesi bölümünden e, kendisi İslam hukuku ve düşüncesi, fıkıh usulü, eşya hukuku gibi dersleri e, çalışma alanları varmış. İslam hukuku üzerinden e, bir çalışma gerçekleştiriyormuş. Evet. Devamını da getiriyorum. Yedisi araştırma görevlisi. Yani herhangi bir henüz doktora kan yani. e, umbanına sahip değil. İleride olur umarım. E, üçü doktor, biri doçent, ee, ama en ilginci 5'te öğrenci var aralarında. Öğrenci der Evet. 5 öğrenci var aralarında. Ama şöyle sistemler dolu. Öğrenciyken e, araştırma görevlisi gibi e, sıfatlarla beraber dahil olabiliyorsunuz zaten o Sadece öğrenci olarak nitelendirelim. Evet. Mütevazilik olarak da görebiliriz belki. Evet. Yüksek lisans diyor birisi. Yüksek lisans mezunu var bir tane. İş arıyordur Kendisini İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden akademik hayatın içinde görmek istediği için böyle bir şey yapmış olabilir. Olabilir tabii. Bir yüksek lisans daha var Cumhuriyet Üniversitesi'nden. doktora öğrencisi var Sheffield Üniversitesi'nden. Durum bu. Tebrikler. Sur'da, Silvan'da, Silopi'de ve daha pek çok yerde yapılan operasyonlara destek veriyoruz demişler. Evet. Akademisyenler... Bu konunun iletişim halindeyken konuşarak silahların her taraf tarafından bırakılarak bir müzakere ortamı çözülmesi yerine yapılan e, askeri operasyonları, polislerin, askerlerin evlere girerek yaptıkları operasyonları, insanların öldüğü operasyonları desteklediklerini söylemişler. Operasyonlara sonuna kadar destek olacağımızı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği esaslar çerçevesinde barışı sağlamak. Barışı sağlamak için hı hı. üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz diyorlar ama barış şartlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği esaslar üzerinden yapacağız. Diyorlar. Ya bir şey olmuyor mu böyle bu kişilerin promot edilmesi için ya da akademik kadroda daha yüksek seviyelere gelmesi için ufak bir şey olmaz mı? Destek. Temel, yani neyse temenni bazında söyleyelim. Yok'un bileceği iş. Biz değil. Yani biz bir Yok zaten biliyor şimdi. Ve bu konularda e, ilk biraz önceki ee, bildiriye imza atanlar hakkında da soruşturma açacağına dair çeşitli imanlarda bulunan bir açıklama yapıyor. Evet, evet. Soruşturma açacağız diyor açıkça. İmasının ötesinde. Bu arada da profesör doktor Bülent Tanju'nun da istifası istenmiş. <gülüyor> şey, Startı yani da işte Abdullah, Abdullah Gül Üniversitesi vermiş. Evet vermiş. Ee, bu bu 9.30'dan sonra bir ara e, bu konu üzerinde konuşma fırsatı da buluruz. Senin, sizin, sizin ikinize de hazırlık imkanı tanımak üzere şey yapıyorum. Sosyoloji 101'e geçiyoruz. Senin zaten alanın. Hobi olarak bir ara okumuştum. E, sosyoloji. Selahattin'in de derin sosyolojik araştırmalara merak olduğunu biliyorum. Ufak bir ders yapacağız 9,5'da sonra sosyoloji üzerinde. Tahmin edebilir miyim cevabı? Nasıl? E, cevabı tahmin edebilir miyim? Soru yok ki ortada. Olsun. Cevabı tahmin edebilmek evet. diye bir şey söz konusu olmaz mı bu noktada? Evet. Emil Durkaym'dan anami kavramı üzerine konuşacağız. Sen kopya çektin. Kopya çekmek ne? Nasıl mümkün olabilir ki bir radyo programında kopya çekmek? Lütfen. Yani hobi olarak okudumsa da yani Türkiye'nin durumunu şu anda Durkaym'dan daha iyi açıklayan kim olabilir ki? Anami kavramı üzerinden başka kim açıklayabilir? Aferin. Sana şimdiden yüksek bir not vereceğini ipucunu vereyim ama belli olmaz da. Soru bu değil miydi? Soru gelmedi. Soru Durkay'ın annesi değil miydi? <gülüyor> Soru yoktu ki ortada. Sosyoloji derslerine başlıyoruz demiştik. Yakında dershaneye kaydolacağız biz zaten. Evet, 1900 çift dershane. 1893 tarihinden başlayacağız okumaya. 1914'e geçeceğiz. Ama ben geçtim o konuları. Başka yerlerden sorsanız 1897'den de geçeceğiz ve sonunda meseleyi tamamlayacağız. Marksa'da değinecek miyiz? Küçük bir Marksa belki değinebiliriz. Bakarız durma. ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şahane durumu özetleyelim. Bu arada da birkaç diğer haberi de verelim Cengiz Aktar'a bağlanmadan önce. Bu mültecilerle ilgili önemli gelişmeler var. Danimarka çok hoş bir karar almış. Sen ona e, bize bir şey yaparsan. Daha önce Danimarka'nın kendi ülkelerine gelen göçmenlerin zihne eşyalarına, değerli eşyalarına el koyacağına dair çeşitli rivayetler ortada dolaşıyordu. Galiba bunu şu anda yürürlüğe koymak üzerelermiş. Yorunistan'a aktarayım ben bu haberi. Web sitesi açılsın ve ben de aktarayım. O zamana kadar e, beklemek zorunda kalacağız. Değerli eşyalarını mı? Değerli eşyalar, evet. Yani emanete mi bırakacaklarmış? Hükümete bırakacaklarmış. Hükümete güveniyorsanız emanet diyebiliyorsanız Danimarka de, hükümetine emanet de, olarak Değerli eşyalarsa ister hükümet <gülüyor> ister değil tefeci faiz filan ne olursa Geldi. olsun emanete bırakılır. Kısaca çıktım. Danimarka'da hükümet çok tartışılan sığınmacıların zinet eşyalarına el konulması yasa tasarısını parlamentodan geçebilmesi için diğer partilerden yeterli desteği aldıklarını açıklamış. Hükümet sözcüsü... Tasarı parlamentoya getirildiğinde Sosyal Demokratlar, Halk Partisi, Liberal Birlik ve Muhafazakar Halk Partisinin kendilerini destekleyeceklerini, öylece parlamentoda çoğunluğun sağlayacaklarını açıklamış. konuda şu tasarıda sığınmacıların üzerindeki 3000 krondan yani 1271 liradan daha değerli olan zinet eşyalarına el konulması öngörülüyormuş. Alliance konuyu. Evet, al, evet. Alyans ve madalya gibi manevi değeri olan eşyalarla cep telefonlarına el konulmayacağı belirtiliyormuş. Bakın Hitler böyle yapmadı. Hitler, Hitler hepsini aldı. Yani madalya alyansları mi? da aldı. Canım, cep telefonları mi? o zamanlar yoktu ama olsa alırdı galiba. Alyansları da aldı. Ülke bu sayede mülteci yakınıyla oluşan maliyeti karşılamayı planlıyormuş. E, saçlarını da kesinler mi? Ne dersiniz? Hala iş, şey, maliyeti şey yapar mı? Bir gelir getirir mi saçların kesilmesi? Cüzdan, cüzdan, şey, o şey düşünebilir girmiyorum. ama ben bir de böyle rozet tasarımı düşünüyorum şimdi küçük sarı yıldızlar koysunlar. Evet. Üzerinde de M yazsın mülteci yerine. Yok evet. -M. K M kaçak mülteci. Kaçak mülteci yazsın. Hükümet 3000 kron limiti 10.000 krona kadar yani yaklaşık 4400 liraya kadar çıkartmak için partileri ikna etmeye çalışıyormuş. Bu sayede mülteci yakını ile oluşacak maliyeti karşılayacaklarmış. Deri ve düğme işine hiç girmesinler. O biraz evet, tepki çekebilir. Evet. Yani kendileri de işgal altında olmuşlardı 1941'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam. Bir de vardır. 45'e kadar. Kral bizzat kendisi de sarı yıldız takarak dolaştı, böyle direndi diye Yahudilerin katledilmesine, toplanmasına ama bunun doğru olmadığını biliyoruz. İşte. Biraz bu mitos olmuş. Ama nereden nereye? Danimarka. Herkesin gitmeye çalıştığı, mültecilerin gitmeye çalıştığı Danimarka. Göçmenlerin geldikleri zaman ellerindeki eşyaları, değerli eşyaları el koyacaklarmış. Çok güzel. Açık Gazete, Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can, günaydın çocuklar Merhaba Efendim İki küçük penguen Çevreyi tanımak merakına kapılmışlardı Yaşça biraz daha büyük olanı Bu oğlan İlerideki Buzdağ Yarımadası'nın açıklarında Pek çok küçük balık bulunduğunu Büyüklerinden işittiğini söyleyince Pengiş adlı küçük penguen Sevinçle kanatlarını çırparken konuştu Ne güzel Hemen oraya gidelim Arkadaşı pengoda Siznin ettiği yeri çok merak etmekle birlikte yo hemen gidemeyiz. Hava çok soğuk. Isınma çemberinden ayrılırsak donarız. Hem yalnız gitmemiz de çok tehlikeli olur. İki küçük yaramaz penguen topluluğunun oluşturduğu ısınma çemberinin orta halkasında dönüyorlar hem de fısıldaşarak birbirleriyle yarenlik ediyorlardı. Pengiş ben orayı çok merak ediyorum. Sıramız gelip en dış çembere çıkınca ben bir yolunu bulup oraya gideceğim. İstersen sen de gel. Bu söz Pengo'nun erkeklik gururuna dokunmuştu. Sen ne inatçı kızsın. Seni yalnız bırakacağımı mı zannediyorsun? Dillik yapıp oraya yalnız gitmene izin veremem. Dur bakalım acele etme. Belki bir yolunu bulur oraya birlikte gideriz diye fısıldadı. Pengiş... Pengoya sevgi dolu bir bakış fırlatırken ısınma çemberindeki dönüşünü sürdürdü. Güney Kutbu'nun buz dağları arasında yine buzlardan oluşan düzükte bir arada yaşayan kalabalık bu penguen ailesi iç içe halkalar halinde oluşturdukları çemberde eksi 60 derece dondurucu soğuk bir havada ahenkli bir biçimde çevrelerinde dönük duruyorlardı. Penguenler için soğuktan korumanın en geçerli yoluydu bu ısınma çemberi İç halkalarda bir süre dönerek ısınan penguenler zamanla birbirleriyle yer değiştirerek çemberin dış halkalarında görev alıyorlardı bir ara en dış çemberde dönme sıraları gelmiş bulunan pengiş ile Pango, anlaştıkları üzere çemberdeki diğer penguenlerin dikkatini çekmeden halkadan ayrıldılar sessiz ve paytak yürüyüşleriyle kendilerine en yakın bulunan buz tepesinin ardında kayboluverdiler biraz sonra Pengo'nun anlattığı deniz kıyısında bulunuyorlardı. Hemen suya daldılar. Onları gören küçük balıklar onlardan kurtulmak için sağa sola kaçışmaya başladılar. Pengişle Pengo sevinçlerinden, sevinçlerinde yer duramıyorlardı. Bol bol küçük balık yakalayıp karınlarını doyurdular. Tam karaya çıkmaya hazırlanıyorlardı ki üzerlerine bir ağ demetinin atılı verdiğini dehşetle gördüler. Sonra da ağın toparlanıp yukarı doğru çekildiğini sezdiler. Balıklarla birlikte avcıların tuzağına düşmüşlerdi. Pengiş balıkçı teknesine çıkarılmış bunlar ağın içinde ve bir takım iri yaratıkların arasında çevresine şaşkın, şaşkın bakarken Pengo üzgün bir sesle adam denilen bu iri yaratıkların elinde tutsağız bizi de alıp çok uzaklara götürecekler. Bir kez de böyle bir olaya tanık olmuştum. Onların elinden güçlü canlarını kurtaran penguenler arasında ben de vardım. Pengişle Pengo bir süre sonra... Ülkelerinden çok uzaklardaydılar. Pengişi teselli eden tek şey ile birlikte olmasıydı. Üzüntüsünü pengoya pek belli etmek istemiyordu. Ne var ki ülkesi ve topluluğundan kopmuş olmalarının acı burukluğu yüreğini yakıyordu. Kunduzlar ve yaşlı oduncu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. <gülüyor> Keşke açık olsaydı fetvaatı da sorsaydık pengoyun eti haram mı? Efendim, ben bu güzel e, ve anlamlı meseleyi bitti problemi. E, Roboski, mi? Reyhanlı, Soma, Diyarbakır, Suruç, Ankara ve dün İstanbul'da e, hayatlarını yitiren 539 kişinin anısına e, armağan ediyorum. E, bu e, 7 vakadan sonra 7 tane yayın yasa e, kondu malum. Biz de böylece bu meselle, bu e, hem e, orada hayatlarını kaybeden insanları, hem de yayın yasağını böylelikle hatırlamış olduk. Program bitti, değil mi? Bitti. Evet, bitti. Hı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. <gülüyor> Şimdi bu yayın yasağı neyi ilgilendiriyor? Yani nesini konuşamayacağız? Bilmem ne yasağı. Duruyor mu bir kere? Ben Cumhurbaşkanının söylediği sözleri söyleyemeyecek miyim? ...bu yayın yasağına uymam gerekiyorsa. Ha, bu ne Yok yani. bilet ki sen radyocusun tabii ki söylemelisin. Söyle bakalım ne dedi? Ee, bu saldırı gerçek... Hey. Ha, sen pengiş olarak mısın şimdi pengo olarak? <gülüyor> ben mi? <gülüyor> sen ha? Ee, pengiş peng olayım. Peki. Ne dedi? Ee, bu saldırıyla alakalı mı yoksa... E akademisyenler konusu mu? Ha, ona mı girmek istiyorsun? Hangisinden isterseniz. Hmm. Yok, haber bu. Biraz dünden bahsedelim yani. Evet, Olacak bir milat sanki değil mi? Evet. Ee, pek çok şey e, yeniydi hakikaten dünkü e, patlama sonrasında. E, bu arada ben işittim. E, evdeydim e, ve Öyle mi? E, e, evet yani dışarı havada masmaviydi malum. Allah Allah dedim. Gök gürültüsü gibi bir şey duyuldu. Ee, ve aklım ermedi Ondan sonra 10 dakika sonra Tabi timeline'da düşmeye başladı Haber ee, Ve yani ne kadar şiddetli bir patlamaydı Hoş bir güne Oradan esiyordu rüzgar yani Rüzgarla da gelmiştir ses ee, Ama ne olursa olsun ee, Şimdi bir kere bir ilk defa Taziye duydum ben İlk defa üstelik Yurt dışını Yani şey Angela Merkel'i aramış Ahmet Davutoğlu Peru, Peru'nun yöneticilerini aradılar mı? Ondan emin değilim ama. Ben de emin değilim, Peru, Peru onu görmedim. Zaten. Evet. Ha? Onu gö görmedim da. ama bir de Peru vatandaşı, Peru vatandaşı da hayatını kaybedenler arasındaydı, evet. Bir tane Perulu değil mi? Evet. Bir kadın ee, i̇lk defa bir taziye Yani bu diğer yani Roboski'den başlamak üzere e, yani Oradan başlayalım çünkü daha öncesi de var elbette ama Yani bu Roboski, Reyhanlı, Soma, Diyarbekir, Suruç ve Ankara'da Siz bir taziye işittiniz mi? Hayır, hayır Ben işledim yani. Hemen bir, yani akabinde bir taziye yani. e, işte Birkaç gün sonra e, işte Tanrı'dan rahmet falan Allah'tan rahmet dilendi ee, diğer e, farkı bu e, çünkü e, hadisenin katliamın e, diğerleri yani bu saydığımız diğer e, katliamlar e, özel, ağırlıklı olarak Kürtleri veya Kürt e, Kürtlere destek veren sol grupları e, hedef alıyordu hı hı. bu sefer turistleri hedef aldı bu, bu önemli bu, bu da yeni bu e, İlk defa, gene ilk defa... ...DAEŞ dendi, adı kondu yani. Evet, ee, ve çok hızlı bir şekilde. Evet, ve e, faili... ...hatta yani bunu ancak... ...başbakan söyledi dikkat ederseniz... E, ...ne hükümet sözcüsü... ...ne AKP sözcüsü, ne de Cumhurbaşkanı... ...DAEŞ demedi. Ama başbakan dedi... Failleri e, bulmakta da hızlı da Davrandılar yani en azından Canlı bombanın kimliğini bulmakta hı hı. Şöyle bir hatırlatma yapayım Ankara'daki ikinci e, Canlı bombanın Kimliği e, evvelsi gün Açıklandı daha yeni yani, yani Ekim'deydi saldırı Biliyorsunuz e, Bu da e, önemli Tabi bu bir, biraz paniklediklerini de gösteriyor Yani e, yetkililerin Bu yani çünkü İstanbul bir de çok gözler önündedir kent e, turistler e, ve yani turistik mahal dolayısıyla burada bir, e, bir bir aciliyet kespetti herhalde onu onun farkına vardılar e, ilginç bir e, yer yani ilginç işte, lafın gelişi seçmiş e, terörist. Bir kere bu turistik bölge tabi yani işin bir parasal boyutu var yani Türkiye'de çok ciddi bir turizm endüstrisi var zaten büyük bir darbe yedi biliyorsunuz Rusya ile birlikte Antalya bölgesi şimdi de herhalde yani İstanbul Sultanahmet üzerinden Almanya çünkü en büyük iki, iki grup var Türkiye'de yani Türkiye'ye turist olarak gelen biri Ruslar diğeri Almanlar ee, etti ki yani bu anlamda çok e, hedefi tutturmuş vaziyette yani, evet bir küçücük parantez koyayım ee, şeyde Hı -hı. E, Guardian gazetesinin e, gayet iyi yapılmış bence bir haber e, özeti Hı -hı. vardı orada e, bir Ramazan adlı bir e, kuyumcuyla konuşmuşlar sahibi Kuyumcu sahibi yani şey diyor işte büyük patlama olduğu sırada dükkanda oturuyorduk camlar sarsıldı ama zaten polis bloke etmişti biz çıktığımızda diyor bu çok kötü demiş yani durum zaten berbattı Tabii ama yani, çok bu kötü çok kötü daha diyor. kötü zaten yapacak kötüydü. turizm için ve çok da insani bir şeyle bitirmiş. Ben hiçbir arkadaşımı Kaybetmedim burada ama Bütün İstanbul'un halkı zaten Arkadaşlarımızdır ve bunun gör, Olduğunu görmek çok üzüntü verici diye de Yani eklemek. İstanbul halkı Artı tabi yani Sultanahmet Hakikaten dünyaya ait bir yer Yani evet. orada Tabi Pek çok tuhaf demeç verildi Dün Mesela onlardan bir tanesi Ölenler arasında Türk yok Evet yani, evet. Ne demek bu? Yani ilki yok ha, ölenler gavur demek yani bu kadar basit. Yani, Hepsi sünniydi de. demek gibi bir şey mi? E, öyle şimdi bu anlamda evet. Tunus'u da hatırlatıyor bu. Aynen öyle evet. benim de aklımda. bir anlattı. Tunus'ta da işte o gavurlara yani işte o mayolarıyla denize giren gavurlara Ramazan'dı zaten hatırlarsınız. Eee İşin tabii bir de bir yani kültürel boyutu var. O da Paris katliamını hatırlattı bana. Zira yani bu Sultanahmet dediğin yer, işte Ayasofya'sıyla Sultanahmet camii ile ki anladığım kadarıyla Sultanahmet caminin tam girişinde olmuş yani bu Mosk dedikleri mavi cami yabancıların top kapı falan yani çok önemli bir kültürel merkez bir kere. Yani Paris'te de bütün o eğlence merkeziydi o 11. mahalle. Evet, bir de yani tarihi bir... Alman çeşmesiyle dikili taş arasındaki. Tabii, tabii üstelik, evet. Evet. Yani evet. son derece yani o... anlamlı da. Tabii, tabii. Yani kültürel anlamda çok önemli bir yer ve e, orada bu yani Daesh'in. Ee, ne kadar kültür sever olduğunu e, bildiğimiz için e, evet. bunu, bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Yani resmi evet. törenle açılmış şimdi bu özgür düşünce gazetesinden gördüm. Evet. Ee, Alman Çeşmesi görkemli bir törenle 27 Ocak 1901'de açıldı. yani evet, tabi tabi. 115 yıl, yıl önce tam. Ikinci evet, fakat tabii o bu çeşmenin e, yani o o vakitler e, Osmanlı ile Almanya e, arasındaki su, sonu epey kötü biten malum bu teşriki mesaiyle de alakalı olduğunu unutmayalım tabii. Yani, evet. E, evet tabii. E, sonu Ermeni soykırımıyla biter malum. E, şimdi bu işin kültürel boyutu ve turistik boyutu fevkalade önemli. Tabii bir de şimdi bu Sultanahmet işte Türk yoktu şu bu falan derken bütün orası ve tarihi yarımada dünya e, kültür mirası UNESCO'nun dünya kültür veya kültürel mirası listesinde malum yani bu burası dünyanın mire, bir, bir, malı diyelim evet, müşterek bir çeşit yani evet, common hmm. bir müşte tabii tam böyle. Dolayısıyla burada daha herhalde daha bu iş yeni başlıyor. Yani yeni başlıyor derken yani bunun artçıları, yani bunun etkileri, sonuçlarını herhalde göreceğiz. Ama yani dün terör İstanbul'a geldi, öyle diyelim. Evet. Avret etti. Ankara'dan sonra, Ekim birkaç ay sonra İstanbul'a da ulaştı. Tabii bu gibi durumlarda e, istihbarat e, ve e, emniyet zaafından e, bahsedilir daima. Ama bu buraya mahsus değil. E, tabii yani Fransa'da da e, ben, yani orada da korkunç yani bir katliam oldu ve e, oranın e, işte yetkilileri e, parmakla gösterildi. İstifa eden oldu mu onu bilmiyorum. E, Fransa'da ama, e, ama soruşturma konusunda e, soruşturmanın mümkün olduğunca e, kamuya mal edilmesi konusunda Fransızlar çok e, açık ve hızlı davrandılar. E, maalesef burada öyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. İşte e, Pengişte dinlediniz yani. Şimdi isterseniz diğer e, meseleye bu e, yani Türkiye'nin sorunları bitmiyor. Diye, bu Kürt e, yani Kıbrıs'ta olup bitenlerle ilgili ve onun onla bağlantılı olarak. E, evet. Bu aydınlar e, bildirisi ile ilgili bir iki kelam edelim. Can bir şey söyleyecekti az önce pengiş olarak. Pengiş olarak mı? Bu işte yani neydi? Evet. Erdoğan'ın söyledikleri. Ee, Erdoğan bu suça ortak olmayacağız başlıklı metne imza atan akademisyenlerle alakalı konuşmuştu. Biz de biraz önce bunu söylemiştik. Ve e, demişti ki... E, Kendilerine güya akademisyen diyen bir giriş çıkıyor. Terör örgütünün eylemlerine karşı topraklarını savunan devletine dil uzatıyor. Hak ve özgürlükler ihlal ediliyormuş. Evet terör örgütünün eylemleri yüzünden yaşada, e, bölgede yaşanan milyonlarca vatandaşımızın hak ve özgürlükleri ihlal edilmiştir. Bu ihlali yapan terör örgütünün de ta kendisidir. Sokakları kazıp hendekler kapatan terör örgütüdür diye devam ediyor. Akademik... Ve mandacılığa giriyor. Evet mandacılar diyor akademisyen sıfatlı beşinci kol elemanları diyor. Ay, Çok vahim tabii. Karanlıksınız yani. diyor. durumu var. Şimdi evet. dava e, YÖK dün akşam toplandı. E, YÖK'ün işte en en tepe e, örgücü aygıtı kurumu işte. Genel. Yeah, Mafosu I... neyse. Ondan sonra toplandılar ve. E, bir, bir karar çıkar. Bugün herhalde şeyle ilgili olacak. Şimdi bir, bu konuşma yasağı değil de yani izinli konuşma. Yani öğretim üyelerinin özellikle devlet üniversitelerinde yani öyle bir e, ayarlama yapmışlardı e, YÖK yönetmeliğinde. Yani e, e, öğretim üyelerinin e, ifade özgürlüğüyle alakalı bir sınırlama gelmişti. Herhalde oradan e, bir e, kulak çekme yani bir ikaz gelecek. Onun dışında nasıl yani dava açarlar mı falan? Tabii oraya kadar gidebilir mi? Gidebilir tabii. 128, 128 öğretim elemanı vardı Ömer hatırlar. Evet. Ee, ee, değil mi? Ee, 1302 Evet. Ee, bir de El Elcizire'de haberinde şey diyor. Yükseköğretim genel kurulu toplanmış ve işte şey, o ha, Ve kurulu. şey diyor. E, okudum onu. E, bu de teröre destek veren bu bildiri. Akademik tamam, özgürlük oradan e, o zaman terör davası açıkçası. Evet, Terörlük akademik bir e, üzerinden Evet, yani bir şöyle kadar, böyle bir şey akademik e, özgürlük ile bağdaştırılamaz. E, bu bildiriyle ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır diyor. E, tamam. Evet, İmzacılar şey. arasında eee de var malum. Evet, Onunla evet. yapılmış önemli bir röportaj var. E, Cansu Can Su Çamlı Hürriyet'te bugün. bir e, e, bir, galiba bir röportaj daha yapılmış. Ee, çok ağır şeyler söylüyor Chomsky. Bakalım ona ne cevap gelecek bugün. Tabii tutuklanması da yani bu durumda ne bileyim yani hedef gösterilmesi herhalde mümkün. Onun dışında başkaları da var tabii etiyan balibarlar falan. Ee, şu, um, Judith Butler. Wallerstein var evet. falan yani altı tane dünya çapında önemli e, hoca e, düşünür var. Ben David Harvey. Evet evet pek çok. Evet, bakalım nereye gidecek 200-200 küsur ee, Şimdi bu e, 10 dakika Konuşmuş Can'ın aktardığı e, bu Ayar 10 dakika ee, Sultanahmet de birisi saymış 40 saniye mi ne Öyle evet. şey. Sonra tekrar konuştu ama e, Şimdi durum bu Yalnız e, yani bu Kürt meselesi Bağlantılı olarak bu Gündeme e, yani bir, bir ikinci gelişme var o da bu acil tedbir e, e, çağrısının reddi. E, aslında tam anlamıyla red değil ama havuz medyasında bu red olarak göründü. E, biliyorsun avukatlar bu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili bir şırnaklı vatandaşın yanılmıyorsam şırnaklı evet. Ee, şey ne diyor çağrısını e, Ahime taşıdılar AYM'den e, red alınca e, Ahim e, bu durumda acil tedbir kararı veremem dedi zaten acil tedbir kararı vermeyeceği açıktı çünkü savunma istemişti oysa acil tedbir um, umumiyetle e, çok hızlı alınan bir şeydir Ahim e, insan hakları mahkemesi tarafından. Çünkü bir acil bir durum vardır ve o yürütmeyi durdurmak gerekir yani bir bu savunma isteyince zaten onun çıkmayacağı bana kalırsa biraz e, belli olmuştu ama e, yine de e, bu karar çıktı ve havuz medyasında bunun son derece işte gördün mü bak işte Ahim bile sizden yana değil bu iş bitti e, durmak yok yola devam e, gibi bir e, şuur hali e, oluştu bugün de herhalde gazetelere onların gazetelerine yansımıştır. Ee, yalnız tabii Ahim öyle demiyor. Ahim bir kere dosya kapanmadı diyor. Ilgili daireye sevk ediyor dosyayı. Ee, tekrar başvuru yolu açık diyor ve hükümete bir e, kredi açıyor. Yani mağdurun mağduriyetini gidermek için gerekeni e, yapacağına inanıyorum gibi bir şey söylüyor. Ee, yani diğer yani orada sürmekte olan e, çatışma ile ilgili. Diğer gelişme de bu ee, şimdi e, yani geriye tabi bundan sonra e, yani bütün bu e, her cümeşten sonra bir kere bu dünkü e, e, patlamadan sonra yani bu dünkü saldırıdan sonra katliamdan sonra. Hükümet Nasıl bir yol izleyecek Yani özellikle yani İstanbul'da nasıl bir yol izleyecek Ne, ne olacak tüm bunlar belli değil Herhalde bir takım Önlemler düşünülüyordur ama Yani Türkiye'nin bir anlamda İstanbul'daki işte Saldırı sonrasında İpliğinin pazara çıktığını söylemek Abartı değil bence Yani hakikaten bütün o yani Dünkü Penguin yayınlarından sonra burada zaten e, e, yasaklama e, ya yani yayın yasağı gelmeden e, bir, bir, bazı televizyonlar vermemeye başlamıştı zaten öyle diyelim öyle mi evet, evet. <gülüyor> ya ona gerek bile kalmamıştı yani böyle evet. bir, bir patlamadan falan bahsediyorlardı ne oldu böyle gaz mı işte yani tüp gaz mı nedir falan ama ondan sonra yayın yasağı gelince tabi çok rahatladılar ve e, e, akıl almaz e, yani onun üzerine bir, bir, bir ayrı bir program yapılır bir yerde herhalde. E, bu arada bu yayın yasa sadece e, bu bu meseleyle veya resmi yayın yasa ile alakalı değil. E, mesela HDP'nin e, grup konuşması da verilmedi dün hiçbir yerde. Yani o ya HDP'ye ve HDP'lilere de artık bir vebalı e, muamelesi yapılıyor, e, özellikle televizyonlarda. Bu da çok önemli tabii. Yani bu da HDP'lilerin akıbeti konusunda e, bir iki fikir veriyor. Ne dersiniz bilmiyorum ama e, yani iş oraya doğru gidiyor. O açılan soruşturmalar sürüyor. E, malum Diyarbakır ve Ankara. Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmalar. DBP ile ilgili bir ikaz var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan malum. Hatırlatalım. Bunlar mecrasında gidiyor. E diğer tarafta bir işte on gün içerisinde bu iş bitecek. Yani süpürme operasyonu bitecek diye bir bir, bir, bir laf yani böyle bir cümle sarf edildiği söyleniyor. Bir Genel Kurmay tarafından, bilmiyorum. Tabii daha fazla genç yani sitelerinde falan bir şey yok. Göreceğiz tabii. Ama kış geliyor oraya. Tabii bu işin biteceği yok öyle gözüküyor. Yani kendilerine göre veya tayin ettikleri hedef doğrultusunda bir yere kadar gelmiş olabilir operasyon orada ama yani bu zorla bu işin çözülebileceğini sanmak hakikaten e, abesle iştigaldir tekrar e, yani herhalde hızla bu e, İstanbul'daki dün e, saldırı sonrasında öbür tarafa doğru yani ilgi alaka ve e, top, toplumun En azından yani bu işe e, e, gönül koyanlar mı diyelim artık ne diyelim yani bu işin vahametini e, Vahmetin altında çizenlerin şeyi dikkati herhalde doğuya kayacaktır tekrar yani bugünden itibaren bitmedi daha o iş yani orada onu söylemek istiyorum. Ben Değil de... gibi evet başka daha vahimde haberler var belki sen şeyinden sonra da onlara değinme fırsatı bulabiliriz evet. yani bir sokağa çıkma yasağına iki saatlik bir ara veriliyor ama Tabii. cenazelerin alınamadığı, ateş açıldığı evet. ve farklı, farklı gazetelerden farklı evet. mensubiyetteki gazete yayın organlarından farklı yorumlar var. Birisi PKK ateş açtı diyor, birisi bambaşka bir şey söylüyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani son olarak herhalde şunun altını çizmek lazım. Yani Türkiye'deki kutuplaşma, e, ayrışma, e, artık yarılma diyelim belki daha e, daha iyi ifade etmek için. Yani öyle bir boyutta ki, yani hakikaten birinin ak dediğine öbürü kara, birinin kara dediğine öbürü ak diyor. Yani iş oraya gelmiş durumda. E, yani mesela şu e, bildirgeyle ilgili tartışmaya baktığınızda, yani barış işte insanlar ölmesin falan deyince yani o insanlar ölmesini öbür taraf karşı taraf, kutup iki şekilde anlıyor. Bir tabii ki ölmeye devam edecek ama ölmesi gerekenler de Kürtler demeye getiriyorlar yani. Bir de, bir de böyle bir şey var yani böyle bir hüsnü kabul var öbür tarafta maalesef. Ee, birincisi bu ikincisi bu e, yayın organlarının e, yani havuz medyasının yayın organlarının e, e, davranışı yani akıl alır gibi değil artık hakikaten bir, yani bir Türkiye bir savaş mantığıyla e, artık e, düşüp kalkıyor yaşıyor e, bu lafı 1992'de miter an etmişti yani, e, Körfez e, ilk 1. Körfez Savaşı'ndan önce artık bir savaş mantığına girmiş bulunuyoruz demişti yani Irak'a vurma kararı alınınca e, şimdi Türkiye'de de biraz öyle yani burada artık e, ölen ölür kalan sağlar bizimdir e, ruh hali giderek e, toplumu kuşatıyor bu çok tehlikeli bir şey tabi e, e, yani bu bunun benzerlerini yakın zamanda 90'larda yaşadık yani özellikle Yugoslavya'da Allah muhafaza ama yani yapılan yayınları söylenen lafları görünce hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Özellikle Yeni Şafak'ın dünkü eee manşetiyle alakalı. E, işlemişsinizdir yani bu doğrudan manşetten bu işte bildirgeden bahsediyor ve hedef evet, gösteriyor evet, yani. e arka, arkası da geldi zaten yani böyle bir algı e, çalışması propaganda diyelim artık adına e, tam gaz yürüyor Allah sonumuzu hayretsin evet Erdoğan medya bağımsız olmalı demişti gazeteciler ne derece özgür olursa ülkenin demokrasisi de o kadar güçlü olur demişti Tabii. Evet, çok teşekkürler. Hayırlı, Pengoştan. Hayırlı günler. Evet. Nereye doğru? Cengiz Ahtarla geleceğe bakışlar. Açık gazete. işlerinden dinlediğimiz bir şarkı, Tanış şarkılarından biri daha. Saat 9 5 geçiyor. Ve açık radyoda, açık gazetede devam ediyoruz David Bowie'nin de David Bowie'de anmaya devam ediyoruz. Biraz önce Cengiz Aktar'la yaptığımız konuşmadan tam o noktadan bırakabiliriz. Başlayabiliriz tekrar bıraktığımız yerden. Yeni Şafak Gazetesi'nin dünkü manşeti 1128 akademisyenden teröre destek veren skandal bildiri üst başlığıyla PKK'nın suç ortakları diye 1128 akademisyenin ve onun dışında da 350'yi bulan Uluslararası Sima'yı da felsefecileri, siyaset bilimcileri, profesörleri de e, şey isimlerini de açıklayan bir kısmını ancak Kandil'de kaleme alınabilecek terör yandaşı bir bildiriye imza attı. Şehir savaşı adı altında birçok ilçeyi harabeye çeviren PKK'nın adının dahi geçmediği metinde devlet tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliamlardan vazgeçsin deniliyor diye. İşte o isimler diye de bazı akademisyenlerin seçmiş ve isimlerini yayınlamıştı. Bu gerçekten fevkalade Kaygı verici bir gelişme. Erdoğan'ın söyledikleriyle de taban tabana zıt onu da söyleyelim. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajında gazeteciler ne kadar özgür olursa ülke demokrasisi o kadar güçlü olur demişti. Büyük ülkeler çok sesli medyaya sahip olurlar demişti. Basın özgürlüğü de sorunsuzluk olarak algılanmamalı demişti. Bunların aynen uygulanabileceğini düşünen var mıdır bilmiyorum. Yeni Şafan özellikle de kendi internet sitesinden e, bu Kanal D'de programa müdahale edilmesi sırasında yani e, bir dinleyicinin doğuda neler olup bitiyor, ne kadar sessiz kalacaksınız diyen kadın öğretmene karşı e, sessiz duran ve e, e, haklısınız diyen Beyazıt Öztürkiye'de Açıkça bir milis tarafından da, yani milis grubundan yüzü kapalı birisinin de tehdit bunları asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz gibi bir lafla şey yapması da bu da bir internet sitesinden gazetenin, aynı gazetenin olduğunu söyledi. Videosu yayınlandı, evet. Ve bu konu hakkında herhangi bir işleme tabi tutulmayacak değil mi? Tutulmayacak, hayır. Ya açık Çok bir tehdit var ve sonuçta da belli oldu. Medya bağımsız olmalı diyen Erdoğan'a bir cevap da o da. Gazeteciler neden derece özgür olursa ülkenin demokrasi de o denli güçlü olur demişti. E, Mahmut Altan da 11 Ocak tarihli yazısında e, başbakan ve gazetecilik demişti haberdar sitesinde başlıklı. Güneydoğu'da yakın mesafeden kafasından vurduğunuz 12 insanı kimin niye vurduğunu sormak haber alma özgürlüğü değil mi? diyor. Çocukları çatır çatır sokaklarda vurdukları bir alçaklıklar döneminden geçmesek aslında eğlenceli bir, bir ülke bile sayılabilirdik diyor. Ve özgürlüklerin kötüye kullanılması üzerinde şey yapıyor yani eee bence başbakan özgürlük gibi gazetecilik gibi bilmediği kavramlar hakkında konuşmaktan vazgeçsin de bize bildiklerini söylesin. O iki 12 insanı kim kafasından vurdu başbakan bey. Sağ iki file falan boşver de onu söyle söyleyebiliyorsan diye bitiyordu. Hakan Aksay'da T24'te Hürriyetin Esareti Kanal D'nin Beyaz Bayrağı başlıklı yazısında çok çarpıcı bir tespitte de bulunuyor. Kanal D'nin popüler eğlence programı Beyaz Şov'a canlı yayında bağlanan bir kadın çocuklar ölmesin, analar ağlamasın gibi günümüz Türkiye'sinde küfürden beter sayılan cümleler sarf etti. Hiç olur muydu bu? Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın falan gibi devlet düşmanı laflar diyor hem de hiçbir Fatih'in uyarı ile direktifle üstünü çizemeyeceği biçimde canlı yayında üstelik milyonların izlediği Doğan grubunun Kanal D'sinde diyor. Ve sonunda da Kanal D hesap vermeliydi. Ayşe Çelik adındaki Kadın İçişleri Bakanı saptamaya, Eğitim Bakanlığı onun aslında öğretmen olmadığını kanıtlamaya, yargı hemen bir anti-terör dava hazırlamaya girişti. <gülüyor> Medyanın tozu dumanı ise gözleri yaşartacak düzeye çoktan ulaşmıştı bile diyor. Kanal D hesap vermeliydi. Tabi Beyazıt Öztürk'te hatta Aydın Doğan'da ve daha birçokları ve bu konu koro yalnızca %49'luk değildi. Vatana ve bayrağa sahip çıkan çok daha büyük bir kitle bu notalarla adım değiştirmeye uygundu. Mesela, mesela ana muhalefet yönetimi böyle toplara girmeyecek kadar stratejik düzeyde konuşlanmıştı diyor. Yeni rotasında özenle ilerlemeye koyulmuş olan Doğan Medya'da suratlar asıldı. Bu tür sınavlardan daha pek çok geçirileceklerini hala anlamayan bazıları bunun bir şanssızlık olduğunu düşünerek daha da fazla üzüldü. Ve sonuç olarak da e, şey yetmedi beyazı ekrana sürdüler. Kanal D adına yapılan açıklamada devletimizin yanındayız. Ana fikrinin yanı sıra teröre provokasyona falan karşı olunduğu mesajları sıralandı. Yetmedi, beyaza ekrana sürdüler. Ana haber bülteninde çıkıp bir şeyler söylemeye çalıştı. Nasıl olduğunu anlamadım, beynim durdu gibi. Aslında son derece sıradan bir yayını. Tarihi ve siyasi bir panik anına dönüştürmeye çabaladı. Tabii bir polis çocuğu olduğunu eklemeyi unutmadan. Af diledi, yıkıldı, ezildi. işine devam etmek istediğini dile getirdi. Bir sürü cümle kurdu ama özeti şuydu diyor. İstemeden vicdanlı ve duyarlı davrandığım için özür dilerim. Özeti bu. Cizre'de öldürülen sağlık çalışanı Aziz Yural ölümünden 11 gün sonra toprağa verilebildi. Ve dehşet verici olan detayı şu bu haberin. Çatışmalarda yaralanan bir kadına yardım etmeye çalışırken hayatını kaybetmiş. Hı ve o yani yardım etmeye çalışan görevini yapmaya çalışan bir sağlık çalışanının cenazesi ölümünden 11 gün sonra haber, toprağa veriliyor Can Haber haberi bu Sur'da bir sokakta e, sokağa çıkma yasağına 2 saatlik ara veriliyor çiftehan sokakta fakat 2 e, saatliğine kalkıyor ama cenazeler kalk kalkmıyor kalkamıyor çünkü ateş ediliyor. İki cenaze 21 gündür sokakta bekliyor. Ay ayrıca engelli oğlum evde kaldı. 15 gündür Hı. orada diyenler var. Ya öyle diyenler var ama mesela bununla nasıl şekilde okuyacağınız da okuduğunuz haber kaynağına göre değişiyor. Yani CNN Türk'ten okuyacaksanız bunu yani, yani Evet. Tam eleştire. da kastettiğim o zaten. ikiye bölünmüşlük meselesi. Eleştirel bir yayın organı olarak bilinen CNN Türk'ten okuyacaksınız bu durumu bu haberi. Mesela ne üzerine okuyorsunuz? Hangi başlıkta okuyorsunuz? Cenazeyi almaya giden HDP'lileri PKK'lılar ateş açtı başlığı altında evet. okuyorsunuz. Bir Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Ee, ve deniliyor ki burada e, Diyarbakır'ın Suru sokağa çıkma yasağının geçici süreyle kaldırıldığı çiftan sokağa etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazeyi almak için giden HDP'li milletvekilinin arasında bulunduğu grup teröristlerce ateş açılması sonucu geri dönmek durumunda kaldı. Alt metni de bu haberi. Evet. Ve ateş açıldığından bahsediliyor. Tek tarafta bir ateş olarak lanse ediliyor bu durum. Ve ardından da çeşitli detaylardan bahsediliyor. Terör saldırısı nedeniyle terk ettiği evinde unuttuğu engelli oğlunu almak için gelen Çiğdem da teröristlerce atılan ateş nedeniyle oğlunu alamadı deniliyor. Bu haberin aynısı, olayın aynısını anlatan bir de Bir Gün Gazetesi'nin haberi var. Orada da yapılan açıklama daha çok orada bulunan insanlara ağzıyla yapılmış, verilmiş haberin içerisinde. Deniliyor ki Diyarbakır'ın Sur ilçesinin bir, Diyarbakır bir sokağında cenazelerin alınması için 2 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanamadı. Çatışmalar sırasında hayatını kaybeden 4 kişiye ait cenazeleri almak için bölgeye giden heyet silahların susmaması sebebiyle sokağa girip cenazelerini alamadı deniliyor. Yani ve ardından da annenin hikayesi de şu şekilde aktarılıyor. Doğrudan annenin ağzıyla biraz önce evde unuttuğu çocuğunu dediğiniz denilen Anadolu Ajansı'nın CNN Türk'te verilen haberinde. Ee, anne şu şekilde anlatıyor durumu Çiğdem Arılı. Ee, herkes kendi evinde biz dışarıdayız oğlumu getirsinler Allah hakkımızı kimseye bırakmasın bıraksınlar içeri gideyim oğlumu getireyim 15 gündür benim oğlum yoktur karakola da haber verdim bıraksınlar içeri gideyim oğlumu bulayım bir şey olursa oğluma sorumlusu onlardır oğlum hasırlı mahallesinde oğlumun ayağı sakattır annem aniden evden çıkarken oğlumu evde unutmuş diyor. Yani bu şekilde o kişinin ağzından vermek var haberi. Bir de diğer taraftan CNN Türk'ün yaptığı gibi devletin resmi ajanları Haber ajansı üzerinden kullanılan haber metni üzerinden var evet. vermek var bu, seçim bu, seçim sizin yani bu, hangisini bu, okuyacağınız konusunda bu, bu seçim sizin her yönde devam ediyor ve bu değişkenlik de evet. her yönde devam ediyor doğan medyasındaki bu değişkenlik aynen, de artık aynen. gözle görünür bir şekilde yüzeye çıktı yüksek oda Toma bir yayayı eziyor diye bir haber ver bu da mesela DHA DİHA ve ZT'nin ortak derlenmiş bir haberi ee, emniyet müdürlüğüne ait bir toplumsal müdahale aracı Toma 65 yaşındaki Hasan Akdoğan'a çarpıp öldürmüş ve ilçede çatışma çıkmış kafası ezdilmiş kafası ezilmiş. Evet. Türkiye'den bir bilinç hikayesi var eğitim senin açıklaması Demirtaş videosu paylaşmış tehditler gelmiş ve ardından yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Dursun Bey'den var bir haber, A, K, Ö, adı iki öğretmen tehditlerin ardından ilçeyi terk etmek zorunda kalmışlar. Ne işlerini ne de hayatlarını sürdürebiliyorlar. Kanal D özür diledi ya, özürle yetinmedi. Ayşe öğretmenin bağlandığı bölümü sansürlemiş. Bağımsız gazetecilik var ya. Kim sansürlemiş? Pardon Kanal D'nin kendisi. Web sitesi mi? Evet. E, dün söyledik bunu. Siz yak yayınlanır yakında dediniz. Hala yayınlanmamış mı? Yayınlanmamış. İnternet sitesine koyma. Koymuş da o kısmı mı koyma? O kısmı koyma. Çok ayıp. Ya Aa, ne güzel tamam. değil mi? Yani e, baya ilginç. Sessiz kalmayın. Yazık. İnsanlar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Anneler ağlamasın dediği bölüm. Yani ne korkunç bir bölüm. Utanmayın kendi programınızdan. Yaptığınız utanmayın. Demek lazım belki de. Bilmiyorum. Kanal D'de özürle diliyetimi. Böyle bir popuş var. Ve sonuç olarak çarşı davasına da bir değineyim. Beraat karar verildi ya. Evet. Ama itiraz edilmiş baş, savcı yardımcısı başbakanlığın ofisine ele geçirip hükümeti devireceklerdi. Ne beraati demiş. İtiraz etmişler. Avukatlar da şey diyor. Komediye veren bir hukuk uygulaması diyor. Bir kere hükümet Ankara'da diyor. İstanbul'da değil diyor. Yanlış bir bilgi. Hükümeti devirmek İstanbul'dan olmaz demiş. Profesör Baskın Oran Türkiye Kürtlerini kaybetmeye gidiyor diye yazmıştı Cengiz Çandar da Kim Kürt sorunu diyorsa ya da demeye devam ediyorsa, Cumhurbaşkanı'nın bize yutturamazsınız diye ifade ettiği bir tür suçu işlemiş olacaktır. Yani Türkiye'nin bunca yıllık entelektüel birikimi ve gayretleri Cumhurbaşkanı'nın nezdinde sıfırla çarpılmış durumdadır, diyor. Ömer Laçiner'de AKP ile PKK arasında zımni bir anlaşma, uyuşma var. AKP günü kurtardı geleceği kararttı Türkiye 90'ların da ötesine geçti diyor buna ancak aptallar inanır bize verilen bilgilere demiş ve faili meçullerin tekrar gündeme gelmesi ve çok ayrıntılı bir şey var Ömer Laçiner'in de ee, ve e, Oya Baydar da Sayın Başbakan, Sayın İçişleri Bakanı çocuklarımız ölmesin demek suçsa hepimizi tutuklatın diyor. Böyle bir durum. Bense artık şeye geçebiliriz diye soruyor düşünüyorum. Mu? Soru, soru değil. Ders diyelim. Sosyoloji 101. Küçük Çünkü bir ders. Çünkü cevapladım soruyu. Cevapladım zaten soruyu. Evet. Bence sormayın. Selahattin'e sorabilirsiniz. Sormuyorum. Eğitim, teşhissel Sorusuz bir teşhissel durum bu. 1900 1893'ten başlıyoruz. 1914 ve 1893'te Dürkaym'ın şöyle yazıyor. Yani insanın kendisini çift hissetmesi boşuna değildir diyor. Aslında gerçekten çifttir diyor insan. Özetle bu dualite ikilik, ikili bir varlığa, aynı anda sürdürülen ikili bir varlığa. Yani bir tanesi tamamen bireysel ve organizmamıza yerleşmiş, kökleşmiş, öteki de sosyal ve toplumun bir uzantısından ibarettir diyor. Sadece bireysel tarafımız bütün arzu ve isteklerini yerine anında getirilmesini ister, hiç sınır tanımaz. Buna da Durkheim anomi diyor işte. İşte bu anomi durumunda sürekli olarak çatışmalar, bölünmeler ve ekonomik dünyanın son derece hazin bir görüntü verdiği bütün bu çok yönlü çatışmalar buradan kaynaklanır diyor ve insanların çift karakterinden dolayı bütün eh, ahlaki, manevi yön verme duygusu ortadan kalkar ve bir sürü sapmalar oluşur sosyal huzursuzluklar, mutsuzluk ve stres baş gösterir diyor. Bunları 1897'de filan yazmış. Yani ne kadar varsa daha da fazla insan ister. Çünkü tatmin olmaz hiçbir zaman. Durmadan daha fazla tatmin olmak istersin diyor. Ve onun içinde birey kendi araçlarına bırakıldığı zaman her türlü sosyal sınırdan kurtulur ve o zaman da manevi, ahlaki bir şeyde kalmaz diyor. Aslında en önemli güç insanı sınırlayan ortak manevi kolektif vicdan denen şeydir diyor. Bunlar fikirler, değerler, normlar, kurallar, inançlar ve ideolojiler bir kültürün içinde ve yoksa gayet karanlık bir şekilde bireyin kendisine bırakılırsa paramparça eder diyor iki tip şeyden bahsediyor bir tanesi geleneksel toplumlar ortak değerleri paylaşırlardı kolektif vicdanı oluştururlardı diyor kendilerini bir gruba ait hissederdi çünkü orada kabilelerde insanlar geleneksel toplumlarda diyor ve o zaman fazla da böyle kişisel isteklere marzulara yer kalmazdı öteki de organik dayanışma dediği bir biçim Orada da ancak ortak değerler, ahlak, inan, inanışlar ve toplumun normatif kuralları üzerinden yürüyebilir. Ve eğer böyle gitmezse de sosyal bağlar çözülür. Sosyal değerler artık bize doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü konusundaki şeyleri ortadan kaldırır bir moral, ahlaki bir şey olmaz. Dolayısıyla da bu anomiye gider diyor. Yani sonuç olarak bu ahlaki mi doğru mu değil mi tartışması ortadan kalkar. Bu da işte Emil Dürkaym'ın çok uzun zaman önce ortaya koyduğu şey sorulacak da bir durum yok. Hakikaten okudukça insan içinde bulunduğumuz, yalnız Türkiye'de de değil belki birçok yerde ama özellikle Türkiye'deki bu Son zamanlarda medya başta olmak üzere içinde gün bulunduğumuz şeyi anomiden başka izah edecek bir şey bulamıyorum doğrusu. Evet. Soru değil bu gerçekten. Biraz baktım ve tüylerim ürperdi. Böyle gidebilir miyiz? Ne kadar böyle gidebiliriz bu anomi ortamında bilemiyorum. Sosyoloji 101 bitti. Şimdi bir başka bölüme aslında geçiyoruz. Somaya. Evet bugün ayın 13'ü ve Soma'da tutulan nöbetin e, ne durumda olduğunu açık gazeteden aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi elimizde yeni bir kayıt var. O da toplumun bir başka e, gene değerlerin çözülmesine ilişkin bir durumun tipik öğren şeylerinden. Yani Dürkaym'in söylediğinden en ufak bir sapma yok burada da. Aşırı kar hırsıyla bireylerin Soma'da olup bitenlerin... Aileleri ne hale getirdiğinin tipik bir örneği, anomi örneği sayılabilir bence. Evet, ayın 13'ü son an evetinde maden faciasında ee, eşi Engin Yıldırım'ı kaybeden Aliye Yıldırım'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Engin Bey 16 yıllık bir madenciydi ve küçük yaşlardan itibaren madende çalışmaya başlamıştı. Oğlu 17 yaşında ve babasının ölümünden sonra derin bir travma içerisinde. Ali Hanım'la genel olarak son gelişmeler üzerine konuşmayı yaptık. Seçil Türkkan, açık dergiden Seçil Türkkan gerçekleştirdi bu söyleyişiyi. Ve neler olup bittiğinde kendi üzerinden, kendi sözleriyle dinlemeye çalışacağız. <gülüyor> Özür dilerim. Ve Ali Hanım da hem gündelik hayatı, hem de dava sürecini, hissettiklerini, hayatı nasıl idam ettirdiğini Seçil konuştu. Şimdi ona bir kısaca kulak verelim. <gülüyor> Ayın 13. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızdayı? Neden bizi korumuyor? Polisin biri soğut yapmaya doyamadınız bu dedi bana. Ha bunu da koyun. Soma nöbetinden notlar.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 Bu durumla ilgili en son olanlarla ilgili en son davada duruşmada siz de vardınız. Ee, neler evet. hissediyorsunuz? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum ee, bana söz hakkı verdiğiniz için. Ee, söylenecek o kadar çok şey var ki. Evet. Yani, bilmiyorum bu olayın üzerine ört basedilmeye çalışıyor. 13 Mayıs 2014 son, gününden sonra... Somada yaşanan katliamdan sonra adaletsizliği, acıyı, orlanmayı, işsizliği, dışlanmayı bize unutturmak istiyorlar. Hmm. Yalanla, ile yaşanan tüm acılarımızın üstüne örtmek istiyorlar. 13 Mayıs 2014'ten beri Somada madencilerin yanlış bedenleri üzerinden politika yapanlar verdikleri hiçbir söz tutmadıkları gibi yaşanan katliamın gerçek sorumlularından olan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 E, o günden sonra aslında o günün de dışında e, siz hı hı. E, hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Sizin için neler değişti Mayıs'tan sonra? 2014 Mayıs. E, Mayıs'tan sonra gerçekten burada e, bir buçuk iki yıla yaklaşıyor. Hı hı. O zamandan beri bir hayat mücadelesi içine girdik. E, burada algılar e, çok farklılaştırmaya başlandı işte e, katliamdan sonra yani bu ülke ülkede öyle bir şey yaratıyorlar ki yurt dışında 30 kişi eğlence merkezinde güvenlik safiyeti nedeniyle hayatlarını kaybetti istifalar ediliyor hı hı. bizim ülkemizde 301 kişi evine bir dilim ekmek götürebilmek için binlerce yerin altında çalışıyorlar ama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 Sonuna kadar. Hı hı. Ya ayakta kalmak için sürekli bir mücadele halindeyiz. Evet. Ee, oğlunuz umut var bu arada 17 yaşında. O nasıl hı hı. şimdilerde? Ee, o nasıl? Ee, şu iki 3 aydan beri biraz toparlamaya çalışıyorum. Ee, bir e, kadın olarak şimdi e, önünde genç bir çocuk ve önündeki rol modeli elinden alındı. Babasını kaybetti yani çok e, tam ihtiyacı olduğu bir dönemde babasını kaybetti ve çok kötü bir şekilde etkilendi Psikolojisi çok bozuldu yani ona destek olmak amaçlı e, elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama e, şu anda biraz daha daha yeni yeni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 bir şiir kitabı çıkardım. Hayatın ona devam ettiğini göstermek amaçlı. onu işte bir rol model olmak yani öyle diyeyim. Siz Bana şiir yazar mıydınız daha yani. öncesinde de? Umudu Aşk bu arada şiir kitabınızın ismi. E, Sosyal Haklar Derneği'nden sanıyorum e, alınabiliyor Soma'dan. Evet. evet. Yazar mıydınız şiir? Ee, hı hı. E, 15 yaşımdan beri yazıyorum ama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 demiştiniz. Evet. Neler konuştunuz oğlunuzla kitaptan sonra örneğin konuştunuz mu ya da? Kitaptan sonra daha önce çok farkında değildi. Hı hı. E, hani e, artık bilmiyorum kendi sayfasında da e, biraz daha psikolojisi çökmüş bir durumdaydı. E, sevgi adına işte. E,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 Oğlum adı da da Umut zaten. Hı hı. Yani ona biraz e, şimdi bir saat sonra ne yaşayacağını bilemiyor insan. E, ben de bir saat sonra onun hayatında var olacak mıyım, olmayacak mıyım? Hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Ve ona bir e, iz bırakmak adına da yaptım bunu ama çok e, yani iyi olduğunu düşünüyorum. Onun psikolojisi de yani biraz düzenmeye başladı. Hayata daha farklı bakıyor. Sen yani bu şekilde. Şimdilik devam böyle. Edersin. Peki son kez sorayım son haline son soruyu sorayım aslında. Bu davadan ne bekliyorsunuz? Kamu görevlilerinin yargılanmasından bahsettiniz. Özellikle bunu da istediğinizi söylediniz. Peki siz başka ne istersiniz? Talebiniz nelerdir? Başka ne istiyorum? İnsanların biraz daha duyarlı yaklaşmasını istiyorum. Kamuoyunda çok farklılık gösteriliyor, destek azalıyor, daha gitgide hani başka taraflara çekilmeye çalışılıyor. Ama yani sonuçta 301 tane cam var. Kamuoyunun desteğini bekliyorum. Bu davada yani iki kişinin serbest bırakılması yani bilmiyorum bizi çok kötü bir şekilde etkiledi. Hı hı. Yani bir kişinin ölmesiyle 30-40 yıl ceza alıyorlar ama 301 bir kişinin hayatı hiç sayıldı. Bunların yargılanmasını istiyorum sonuna kadar da devam ettireceğim yani hani bu burada kalmayacak. Avrupa insan hakları ne kadar gidecek? Yani onlar ne kadar ceza alsalar da bu beni tatmin etmeyecek hiçbir zaman.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 Evet. Çok teşekkür ederim Aliye Hanım katkınız için. Ben teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz programı e, programı diyorum. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz Soma'yı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi günler bugün gireceğim tamam Ayın 13. devlet koruyor. Devlet neden bizi yarı Neden bizi korumuyor? Polisin biri daha doyamadınız mı?" dedi bana. Ben ne? Ha bunu da koyun. Soma nöbetinden notla. Evet bu Soma nöbetinden seslerle beraber programı da tamamlıyoruz. Ama tam e, Emile Dürkaym'ın Anomi okumalarına da bundan daha uygun düşen bir şey düşünmek bile kolay değildi. Bir, evet. Türkiye'nin doğusunda ve güney doğusunda bir tarafta batısında ve güney batısında bir başka şey ikisi de büyük bir parçalanmanın ve özellikle de eee Kar hırsı üzerinden yürüyen bir sistemin nasıl bir büyük çöküşe yol açtığını gösteren, parçalanmaya gö yol açtığını gösteren bir durum. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik ara verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İtada gene David Bowie selamlamaya devam ediyoruz Black Star Hepinize Günaydın. ¡Gracias!